Bir vakit, İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki, ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiyi kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. O, bu sözü, Hakk'a dönsünler diye, gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. Doğrusu, ben bunları da, babalarını da, kendilerine hakikat ve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 kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder huzurumuza çıktığında arkadaşına keşke seninle aramız doğuyla batı arası kadar uzak olsaydı meğer sen ne kötü arkadaşmışsın der Allah buyurur bu temenniniz bugün size hiçbir fayda vermez çünkü hayat boyunca birlikte zulmettiniz Burada da azabı birlikte çekeceksiniz. Sen, sağırlara söz işittirebilir, körleri doğru yolda yürütebilir, besbelli sapıklıkta olanları hidayete erdirebilir misin? Ey Resûlüm! Biz seni vefat ettirip, yanımıza alsak da, yine onlardan, mü'minlerin intikamını alırız. Yahut, onlara vaad ettiğimiz azabı, sana sağlığında gösteririz. Çünkü onlara karşı biz, her zaman güçlüyüz. O halde sen sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dost doğru yoldasın. Bu Kur'an hem sana hem milletine güzel bir namdır, şereftir. İleride ondan dolayı sorguya çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilere sor bakalım. Biz hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz?